Sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm <gülüyor> ve rahmetullahi <gülüyor> ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir yaşam, güzel bir akıbet nasip etsin. Tevhid üzerine yaşayıp tevhid üzerine ölmeyi nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. İyiliği emreden, kötülükten, nehyeden samim kullardan eylesin ve bizleri de daim eylesin. Kardeşlerim bugün sizlere aşırı böyle sorular akabinde bazı konuları hazırladım. Bir sohbet niteliğinde bir ders yapmayı düşünüyorum. Ders konuları biraz uzun olduğu için belki iki derse sarkabilir ama bir ders derseniz biraz uzayabilir dersin sonunda da uygulamalı olarak bir şey göstereceğiz konumuz Müslümanın Müslüman üzerinde biliyorsunuz altı hakkı vardır bu haklarından bir tanesi de nedir vefat ettiğinde ona cenazesinde bulunma onun namazını kılma, kefenleme, kabre defnetme, geridekilerde taziyede bulunma gibi. Maalesef çok diğerleri ihmal edildiği gibi bu da çok ihmal edilmiş ve hakikaten bidat, hurafenin tamamen hortlatıldığı bir müessese haline gelmiş. Mesela bugün bir cenaze olduğunda hemen betona yatırlar, aman üzerine makas bıçak koyun, şişmesin Vay ağızını bağlayın, çabuk bağlayın, şöyle yapın. Yani bu kadar mübarek bir insanı bir paçavra yağını gibi alıp ne yapabiliyorlar, atabiliyorlar. Halbuki insan nedir? İyi bir insansa iyi bir muameleye hak eder dinin getirdiği her neyse ki ilk muameleye baktığımızda öğrendiğimiz nedir? Adem'in çocukları, Adem Aleyhisselam'ın vefatında ne yapacaklarını bilemediler. Allah Azze ve Celle büyük melekleri göndererek Adem Aleyhisselam'ın nasıl yıkantığını, nasıl kefedendiğini onlarına göstererek Adem oldu da ne yaptı, cenazelerini nasıl defnedeceğini öğrendi. Bize de sünnette gelen nedir budur. Onu da tek tek öğrenip uygulamamız gerekir. Ama、e, tabi hepinizin bildiği bir konu. Çünkü ölüm herkesin evine uğrar, kimseyi esnaapmaz, geçmez, takdir edilen bir şeydir. Önemli olan nedir? Bunun doğrusunu yapma. Çünkü öl evine gidiyorsun, hemen bir tanesi oradan bir şey katlatıyor, o oradan hemen el-fatiha yapıyor. O birbirinden oradan, hemen iyi ki öldün pidesi ayranı dağıtması var, kabirler ayrı bir şenlik haline geliyor. <gülüyor> Cenaze namazında birçok şeyler var, bunları sırasıyla、e, işlemek istiyorum. Konu sıramız şöyle. Hasta iken yani ölüm döşeğine düşen bir insanın yapması gerekenler ki işte kader kader rızâ gösterme, sabretme, ölümü istememe, işte haklara ödeme, vasiyette bulunma ve bunu şahitlendirme. Birinci konumuz bu. Yani bir insan mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birini ziyaret ediyor, maşallah diyor. Ne kadar güzel. Yanaklarına kan gelmiştir. Sahib diyor ki Allah'ın eseri. Ben durumu biliyorum. Sen bunu geç diyor. Sen bana yapacağın nasihat yap. Yani ben ölümcüyüm artık kalkacak durumum yok diyor. Demek ki bir hasta ziyaretine giden bir adam ya bizim orada da biri vardı böyle yattı da bir daha kalkmadı da şöyle böyle konuşma yok.、Yani. Allah Resulü ne diyor?、Ya、bizine kan gelmiş diyor Aleyhisselatü Vesselam'a. O ne diyor? Ben diyor durumu biliyorum.、Yani、sen orayı geç diyor. Ben buradan kalkacak değilim diyor. Bu da hastanın yanında konuşacak kelimeler, usluplar nedir? Önemlidir. Başka、e, ölüm düşeğine düşen bir insanın aleyküm selam Aleykümselam. Aleykümselam. Aleykümselam. biliyorsunuz imanın şartlarından bir tanesi yani tepeden geldiğimizde birincisi her şeyin izzetlisi, şereflisi tevhiddir. Yani Allah'a imandır. Sonra Allah'ın bize elçi olarak gönderdiği meleklerdir. O kutsal meleğin gönderdiği nedir? Mübarek bir kitaptır. Sonra o içimizden emin, güvenilir bir insandır. Yani feyvan bezere imandır. Şimdi bu dörtten sonra iman bir, bu sıralamayı değiştiriyor. Bir sırayamaya geçiyor. O sıralama neydi? Ben razı oldum. Sen de razı mısın?、Hani、biri hastalıklıdır, biri sıhhatlıdır, biri siyahtır, biri beyazdır. Kimi kadındır, kimi erkektir, kimi zengindir, kimi fakirdir, kimi gürdür, kimi könedir. Ben senin bu kolluğundan razıyım. Acaba sen de razı mısın? Neyime bir kader yönü vardır bana. Bir de nedir? Bütün bunlara iman ettiğin halde insanlar bazen yolu şaşırıyor, pusulayı şaşırıyor. Acaba gerçekten Allah'a ve ahiret günü iman ediyormu? Yani iman ettim diyorum da bir de hesaba inanıyormu? Çünkü biliyorsunuz imanın artması. Ahirete imanla orantılıdır. Eğer Allah korkusu insanda fazlaysa, ahirete iman da fazladır, hayal de fazladır. Ne kadar Allah korkusu eksilirse, bu sefer hesap da ne yapıyor? Aman nasıl uzak diyor? Ahirete iman da zayıflıyor. Bu sefer birçok şeyde ne yapıyor? Zayıflayip gidiyor. İşte onun için burada bir de ne var? Ahirete iman meselesi var. Birçok insanın son nefesinde kaderer rıza. Gösterme diyor var. Aynen mesela Cihat babalarını okuduğumuzda birisi geliyor, biri hakkında şehittir cennette diyor. Allahüzzamanı ne diyor? Cennet、cennette、diyor. Niye? Bu adam biraz daha dursa belki şehit olacak olacak. Ama ne yaptı? Evet, i̇ntihar etti. Bunlar önemli meseleler. Yine sabretmek, ölümü istememe, bunlar da nedir önemli meselelerdir. Çünkü İnsanız, insan olmamız hasebiyle Allah Azze ve Celle indirmiş olduğu ayette kardeşlerim hanginizin ameli daha güzel bunu denemek için ölümü ve hayatı yarattım diyor. Demek ki bu hayatta bizim başımıza birçok bela ve musibetler ne yapabilecek? Gelecek. Bu bela ve musibetler geldiğinde ölümü ne yapmayacağız? Temenni etmeyeceğiz. Ama bu Sahabe geliyor diyor ki Ey Allah Azze ve Celle ben yaşamak istemiyorum bana bir yol göster. Allah Resulü an İstilatü Vesselam ona şöyle bir nasıllar sesi <gülüyor> ediyor. Öyleyse Rabbına dön ve şöyle dua ediyor. Ya Rabbi eğer benim yaşamam hayırlıysa benim ömrümü uzat ve hayırlı kılsın. Yok ölümüm benim için daha hayırlıysa Allah'a benim canımı Müslümanlığa al diye dua ediyor. Bu <gülüyor> adam böyle dua ediyor hakikaten de uzun bir ömür ve hayırlı bir ömür. Demek ki ölümü temenni etme hiçbir zaman hayırlı değil. Ölümü temenni etme aynı zamanda da Allah'a sırt dönme ve isyana kadar da ne yapıyor götürüyor. Bugün yaşamış olduğunuz şu kübük sistemin içinde kültürlerine bir bakın. İsten istemez bize dinletiyorlar dolmuştu arabada yolda giderken. Bir toplumun kültürünü nereden anlarsınız? Müslüman değilsen? Şarkılarında, şiirlerinde. Bir tane şarkı ve şiirini Allah'ı öven bana bir getirin bakayım. Ne kadar yedikleri darbe varsa hepsini Allah'a fatura kesmişler ki ayette müşrikler günah işlediklerinde ne derler? Allah'tan derler. Hep faturaları ne yapmışlardır? Allah'a kesmişlerdir. Ve insanlar da onu dinlerken ne yaparlar? İnanın aynı günaha ortak olurlar. bakın yüz hatlarına, herkes oradaki söze göre aklına bir şey getiriyor ve Allah isyan eder hale gider. Onun için burada da kadere ne yapma? Rıza gösterme var. Bunun dışında bir insan artık ölümcül bir şeye düştüyse burada hastanın neleri vardır? Ee, bazı vasiyet etmesi gereken veyahut ödemesi gereken borç varsa, alacakları varsa etrafına bunu ne yapması? Söylemesi gerekir. Ve Bukhari'de gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vasiyet bırakmaya malı olup da vasiyetini yazmayıp üzerinden bir gün bir gece geçen insan nedir? Hüsnaldadır. Şimdi yarına çıkacağımızı kim biliyor? Allah biliyor. Biz biliyoruz mu? Demek ki her Müslümanın eğer Öldüğünde bir bırakacak bir şey varsa vasiyeti ne olacak hazır olacak. Vasiyeti ne yapacak yazacak. Evet. Sonra bunu da ne yapacak vasiyeti、ha? şahitlendirecek. Eğer bunu şahitlendirmese geri de kalan varisler istediği gibi ne yapabilir hareket edebilir. Şahit de kadınsa iki şey dört. Erkek ise iki şahitler ne yapacak? Yapacak, yazacak, imzalanacak ve bu öldüğünde açılacak diye o bırakılacak. Bir, iki, üç vasiyet yazılardır. İşte eşine ayrı çocuklarına, arkadaşlarına veyahut lider birisi ise topluma hepsinin vasiyetleri vardır. Örnekleriyle bakarsanız görürsünüz. Yine kardeşlerim konu sıralamalarından bir tanesi... Ölüm yatağında ki döşene düşmüş insana ne yapma? Hı. Hı. Amma da yattın ya, olan bir ölmedi yanda konuşma. Şuna bak ya, amma çekti, yorgun geve, hep çektiği çileler mi dersiniz? Ne dersiniz? Ne ettiğim var da bu yatağın üstünde. Telkinden bulunursunuz. Telkimde. Telkinde. Allahü Sûlân İslâhâtü Sûlân hemen ne yapıyor? Amcasının Ölüm düşeyine düştüğünü görünce koşuyor geliyor diyor ki hey amcıcı ilk kelime söyle. Yani daha ilahil Allah söyle ki ben bununla sana yardım edebileceğimi umuyorum diyor. Ne yapıyor bu tarif? Yapma, şöyle、ya. kafayı kaldırdı diyor hadiste. Gözünü diyor şöyle ufka dikti. Koca karaların arkamdan benim konuşmasını istemiyorum dedi diyor. Lat, menat, uzzahı ben de diyor. Öfadet. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam vallahi diyor Rabbim beni diyor uyarana kadar ben onun için tövbe istifarda bulunacağım. Yetmiş kere, yüz kere diyor. Allah Azze ve Celle Tevbe suresindeki ayetleri indiriyor. Sen ona yetmiş değil yüz de tövbe istifarda bulunsan Allah onu affetmeyecek. Hemen arkasından kasas 56'yı indiriyor. Sen sevdiğine hidayet edemez. Ancak Allah istediğine hidayet edemez. Ve hemen arkasından Tevbe suresindeki ayet indiriyor. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifarda bulunma yakışı kalmaz diyor. Ve burada son noktayı koyuyor. Bizde de Müslüman olan insan ölüm döşene düşen her kim olursa olsun ne yapacak? Ona telkinde bulunacak. Bunun hani, kim olursa olsun derken biraz daha açayım. Hepinizin bildiği mevzular olduğu için çok uzatmadan gidiyorum. Sonra da kasımı kefen yiyeceğim için inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem Yahudi komşusunun ölüm döşeğindeki çocuğunu ziyarete gidiyor. <gülüyor> Yahudi. Çocuğu da Yahudi. Gider gitmez hemen ne yapıyor? Çocuğa gidiyor. Çocuğa telkinde bulunuyor, babaya telkinde bulunmuyor bak. Ölüm döşeğindeyken çocuk gözümün ucuyla babasına bakıyor. Babası merhamete geliyor. Muhammed'in yalan söylediğini mi gördün diyor. Ona icabet ediyor ve çocuk tevhid kelimesini söyler ve ölür. Allah Resul ne diyor? Ansaletüsin.、Yani、Kardeşiniz alın bu pisler bırakmayın diyor. Ve diyor ki Allah'a hamd olsun diyor. İman üzerine ifa edildi diyor. Yani demek ki son nefesini verecek her kim olursa olsun uslu buyla ona ne yapmak gerekiyor, telkinde bulunmak gerekiyor. Ben、e, çok sevdiğim bir yaş davcının、e, ziyaretine gittim. Hoca dedi ki ya falan dedi çok yatıyor hep seni söyli hiç yanına gitmiyor. Ben bu günler çok yoğundum ve gideyim de oradan eve gideyim dedim. Yolda indim ziyaretine gittim. Baktım adam can çekişiyor. Odada çocukları, gelinleri hepsinin elinde bir Kur'an Kur'an okuyor. Biri başına gelmiş adeta la ilahe illallah la ilahe illallah diyor böyle. Değiyor yani. Öyle. De diyor. Adamı ben çok severdim. Allah rahmet etsin. İyi birisiydi. Ayaklarına şöyle bir değdim. Sopa olmuş yani. Adeta odun gibi yani. Canma kalmamış. Adam şuraya gelmiş hırl diyor hapire. Yani ölüm... Verdi verecek ama oda dolu. Her kafadan bir işte başına durmuş jandarma gibi. La ilahe illallah.、Diyor. La ilaha illallah.、Diye. Adam yok ki ortada zaten. Ya Allah aşkına bir çıkın dışarıya dedim ya. Siz dedim yani işaret dedim. En Elin azından elinize eline kaldı. Ne ya ruh buradaysa zaten. Dedi. Sonra damadı söyledi. Dedi sen de sonra ben de hepsini kovdum çıkardım diyor. 何で <g ül üyor> Adam türkücüyse ölürken de türkü çalmak ölüyor. Para sayıyorsa, paralara getireyen müngir dıngır öyle gidiyor. Müslümansa da hiç dili dönmese ne yapıyor? Eliyle gene、e, işaretini yaparak gidiyor. Allah bizlere hayırlı ölümü hasip etsin. Ama karşıdakini Allah muhafaza, Müslüman namaz kılan birisi dahi olsa, Zorlayarak La ilaha illallah de La ilaha illallah de diye zorlarsanız ki alimlerin kitaplarından okudur Allah muhafaza diyor son nefeslerinde o insanın kadabını kaldıralak demiyorum diyerek kafir olarak ölmesine bile sebep olabilirsiniz diyor zorlama diyor siz yanında değil bu tekrarlardır kendi kendine diyor ama de demeyin diyor yani yanında kendiniz ne yapın sürekli söyleyebilirsiniz diyor.、Evet. Üçüncü babamız kişi öldükten sonra yanındakilerin yapacağı şeyler nelerdir? Ne yaparsınız? Gözlerini kapatırız. Evet. Başında ya Kur'an okur. Başka? Başında ya Kur'an okur. Tabi tekrar hatırlayayım. Başında yazi okuyanlar ya Alifah. Başka? Yağmurlar bol olduğu için sazan çok olur. Evet kardeşler, Allah bizlere hayır versin. Önünün önce gözleri kapanır. Allah Resulü'nün istilatü vesselam müminse diyor, kafir olsun, mümin olsun, ruhu diyor, gözleri takip eder diyor. Kafirin diyor, ağzı diyor, şöyle kalır diyor. Yani tam ölüm anında o gideceği yeri görür diyor. Yani kafirse cehennemin ateşini Müslümansa cennetin kokusunu diyor. Müminin diyor alnı terler sarım tırak bir renk de alabilir. Kafirse diyor onu görür görmez iman etmeye çalışır. Cibril diyor ki aleyhissalatü vesselam'a onun ağzına demir bir kafes konur o öyle kalır diyor. Yani orada Son anda kelimeyi tevhid getirmeye çalışır ki, Firavun'un son halini biliyor musunuz?、Evet. Hala müzede yayınlanıyordu. Sergideydi. Ne yapıyor? Son anında ölürken secdeye kapanıyor ve Allah Azze ve Celle onu bugüne kadar bu şekilde bıraktı. İnsanlara ibreti alem olsun diyor. Halbuki o secdeyi ne zaman yapması gerekiyordu? Sekaret haline düşmeden yapacak. Evet. Gözleri kapatılır, sonra onun için ne yapılır? Duay edilir, üstü örtülür, cenazeyi hazırlamakta eli çabuk tutulur, borcu varsa kabra koymadan onun borcuna yapılır, ödenir. Sonra yanındakiler şunu yapabilir. Mesela Allah Resulü Anisi Selatü Vesselam vefat ettiğinde Ebu Bekir Efendimiz orada yoktu, kendisi kefenlenip Tam gömülme zamanında Ebu Bekir'i beklediler. Geldi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yücünü açtı, öptü. Dinin de güzel, önün de güzel ey Allah'ın Resulü dedi. Buradan da biz bu sünneti öğrenmiş oluyoruz kardeşler. Cenazenin yüzü açılabilir, yakınları, arkadaşları onu görebilir. Onu öpmelerinde, bakmalarında hiçbir sıkıntı nedir? Yoktur. Onlar sonra, Aliye Efendi salam. Sonra kabile ne yapılır? Götürlülür. Yine ölenin akrabalarının görevleri nedir? Ee, sabretme, isyan etmeme, yakapaca yırtmama, kadere rıza gösterme ve ölümü duyduğunda kim olursa olsun ne demesi gerekir? İnna Allahi. Yani istedikçe sözü dediğimiz İnna Allahi. Ve inna ilahi rajiun. Biz Allah'tan geldik yine ona dönücüleriz. Bizim sözümüz ilk çıkacak nedir? Bundur. Bir gün bir kadının yanından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanındaki insanlarla geçiyor ve geçerken kadının bin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ağıtının çokluğundan dolayı sabretiyor. Kadın ne diyor? Tabi diyor senin diyor başına gelmedi de bana gelen ondan diyor. Yeni çocuğunu kaybediyor. Allah Resulü gidiyor hiç seslenmiyor aleyhissalatü vesselam. En son Enes ufak kadının omzuna değiyor, sen onun kim olduğunu biliyor musun? Kadın omuz silkiyor, o Allah'ın Resulü'ndü diyor. Kadın hemen ağlamayı kesiyor ve o heyetin arkasına takılıyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir eve konuyor. Arkadan kadın girmek için izin istiyor. Kadın girmeden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona sabır ilk anki sabırdır diyor. Ondan sonraki sabrın hiçbir faydası yok diyor. Yani böyle musibetle, bir cenaze ile karşı karşıya kaldığınızda ilk sözünüz bu olacak ve sabır olacak. İlkin isyan edip de sonra sabretmeniz size hiçbir faydası artık nedir? Yok. Ha sabretmediniz, neticeyi değiştirebilecek misiniz? Yok. Ben geçenlerde bir hastaneye gittim, bizim kızam ameliyat olduğunda onu çıkarmaya mıydı? Bir şeye gittik, gece,、e, ha Egypt'e gittik diyecek doğru. Orada 30'a yakın insan vardı, dışarıda böyle anladığım kadarıyla genç bir çocuğu bıçaklamış öldürmüşler, hastanede. Herkes bu anda. Kimi yaka paça yırtıyor, kimi bir ağıt yakıyor, kimi bir şeyler söylüyor. Böyle şöyle baktın, baktın. İçlerinde bir tane şunları teskin edecek, İslam'ı anlatacak bir tane büyükleri yok. Bir tane büyükleri yok. Herkes ayrı ayrı oturuyor bir, grup grup. Ama hepsi de aynı cenazeye gelmişler. Ve kaybetmişler. Kim bilir yani cenaze bilmediğim için. Belki de iyi biri değildi. Karşıdakini öldürmeye belki de o yürüdü. Öldürüldü.、Yani、bilmiyorum. Ama orada haklarının hiçbirinin takındığı tavır neydi? İslam'ı diye. Hani biri gitti ama öbürleri de imanları gidiyor. Yani birinin yanında. Demek ki、e, veren kimmiş canım? <gülüyor> Allah da verdiği canı ne yapmış? Ama <gülüyor> unutmuş. <gülüyor> Bu kadar olay. Kolay mı? Değil. 「あなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあでたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたはどうしてもあなたは Babadır, annedir. Muhtemel bir şey kaybettiğinde, üzüldüğünde ne yapacak, ağlayacak. Bu ağlama isyan olmadığı müddetçe hiçbir sıkıntısı nedir yoktur. Ama ben diyor şu iki şeyle bet sesler harbedilmek için gönderildim. Birisi diyor şu çalgı çengi, birisi de ülünün arkasından yakılan şu ağıt sesi diyor. Ben bu iki sesten harbetmek için gönderildim diyor. Maalesef bunun ikisi de bugün hem de Müslümanlar tarafından ne diyor Ale Başta. Hatta bizim hacı bayramı gelirseniz ne kadar Arapçe şarkı şu bu varsa bunlar、e, ilahi ad altında şeye dökülmüş. Yani hatta ben geçen hafta unciğedim. Bak burada bizim hacı bayramında şey çalıyor. Sonra bir baktım tam böyle bir Arapçe parçan şeye oturtmuşlar. sözleri, sözleri değiştirmişler. Yani olmaz ki öyle şey ya. Aynı nedir o ne, neyse atları Allah hidayet etsin. Adamların nerede isyan eden şeyleri varsa buna çevirmişler. İşte Allah Resulü ben bu iki bed sesle ne yaptım? Harbetmek için gönderildim diyor. Maalesef maalesef bugün ayet.、Evet. Yine hepimiz Allah'tan geldik kardeşlerim. Ee, ölen için üzüntü olduğu gibi bir de bunun nesi vardır? Yası vardır. Kadınların yasına kadardır? İttet müddettir kocası için. O da nedir? Dört ay on gündür. Ee, diğer insanlar içinse ittet kaç gündür? Üç, Üç gün. Yas nedir? Yeterlidir. Ölenin akrabalarına haram olan hususlar feryat etme, yanaklara vurup elbiseleri yırtma, minareden ölüm haberinin verilmesi gibi benzeri şeyler nedir? Haram olan şeylerdir. Caiz olan ölüm ilanı da vardır. Ee, onun dışında ölünün bir de bazı halleri vardır ki,、e, Hüsnü Hatime dediğimiz güzel son vardır. Bunlar da insanlara nedir? İbretliktir. Bazı insanların da son hali vardır, yıkanırken, kefenlerken. o hallerinin de insanlardan gizlenip ebedi toprağa o hallerin ne yapması? Gitmesi gerekir. Yine cenaze ile alakalı noktalardan bir tanesi insanların ölünün arkasından artık hayırla konuşması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü ve Selam birilerinin ölünün arkasından şerle konuştuklarını duyunca sizin yaptığınızda diyor hiçbir şey yok diyor. Yani hiçbir fayda yok diyor. Siz bununla ancak geride kalanları üzüyorsunuz diyor. Varsa bir iyili, onu konuşun. Yoksa konuşmanızın bir anlamı nedir? Yoktur. Hatta onun kemiğini diyor satırlan doğramış gibi olursunuz diyor.、E, bununla alakalı bazıları da ileriye gidip organ naklinin falan haram olduğuna kadar daha çıkmışlar kıyaslamalarına. Biz oralarla çıkamıyoruz. Onlar yokmuş.、Evet. Bir rivayette ise biri hakkında sahabeler hayır konuşuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu diyor. Yine bir cenaze geçiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam orada dururken insanlar o adam hakkında yaptıklarından, şerlerinden bahsediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vacip oldu diyor. Orada Allah Resulü'nün iki halini de dinleyen birisi diyor ki Ya Allah Resulü sen bir cenaze gördün. İnsanlar diyeceklerini dedi. Vacip oldu dedi. Yine bir cenaze geçti. İnsanlar diyeceğini dedi. Sen yine vacip oldu dedi. Ben bunu anlayamadım diyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi kavimden diyor bir cenaze çıksa o topluluk da onun için iyi şahitlikte bulunursa o insan cennete girer diyor. Hangi topluluktan diyor bir cenaze çıksa insanlar da onu kötülükten anarsa o da cehenneme gider. Çünkü insanlar önünün arkasından yanan şahitlik ne yapmaz? Yapmaz diyor. İşte bu şahitlikleri yapmaya ben de vacip oldu diyor, dedim diyor. Yani insanlar onu tanıdığı için iyi olarak kanaat ediyorlar. Öbürüne de ne diyorlar? Kötü olarak kanaat ettiği için ikisine de Allah'ın Resulü ne diyor? Vacip olur diyor. Son konumuzsa neydi? Kasım'ın yıkanması. Evet. Cenazeyle alakalı konuların muhtasar geçişi buydu kardeşlerim. Bunun tafsiratlı meselesine girecek olursak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her kimin ölüm esnasında söylediği son söz La İlahe İllallah olursa o nereye gireb? Cennete. Cennete gider. Öyleyse kelime-i tevhide <gülüyor> ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz ki La İlahe İllallah sözü bizi birilerinden ne yapıyor? <gülüyor> Ayırıyor. Bakın bir savaşta Usame tutuyor Ee, radıyallahu anh müşriklerden birisi geliyor sahabeden birini şehit ediyor, kaçıyor. Yine、Aynen. geliyor sinsice birini şehit ediyor, kaçıyor. Yine geliyor birini şehit ediyor, kaçıyor. Sonunda Usame, Allah ondan razı olsun, onu yakalıyor ve yere indiriyor. Tam kılıcı vuracağında adam ne diyor? La ilahe illallah. Evet öyle diyor. Ama vuruyor, öldürüyor. Savaş sonunda Usame Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü olay olduğu gibi anlatıyor ama. Üç tane sahabeyi davişe、evet, ediyor. Üç ya da dört diyor. Sahabeyi şehit ediyor. Üçüncüde ya da dördüncüde bunu yakalıyor. Diyor korkudan dedi. Allah Resulü diyor ki, Aleyhisselatü Vesselam'a kalbini mi yattı? Yani la ilahe illallah kelimesi neymiş? Çok önemliymiş. O kadar çok söyledi ki diyor Ben diyor keşke diyor o zaman iman etseydim de bu sözleri işitmeyeydim dedim diyor. Demek ki kişi korkudan da dese son halinde de dese ne yapmıyormuş? La ilahe illallah sözü insana ne yapıyor? Fayda veriyor. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını bilerek ölürse o cennettedir diyor. Bu rivayetlerin hepsini ne yapıyor? Müslüm rivayet ediyor. Hastanın ya da ölenin yanında bulunduğunuz vakit hayır söyleyin çünkü şüphesiz melekler sizin söylediklerinize ahmet eder. Biraz ilerideki derslerde gelecek ölüm meleği diyor gelecek. Geç oradan naslam daha hayırlı başladığım için bir iki noktasını söyleyeyim. O diyor vefat edecek adamın gözünün göreceği bir noktaya otururlar beklerlerdir. Hani bazen Bak şunları kaldırın gözümün önünde. Bazıları der ya böyle. Kimi de bırakın da gelsinler gelsinler der.、Evet. Yani müminse en güzel şekilde gelip oturuyorlar. Eğer facir, mücdüm birisiyse ölüm döşene düşen birine diyor hiçbir ceza verilmese diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ölüm meleğinin geliş şekli, görünüşü ona azap olarak yeter diyor. Yani aman çekin dedim dediği kim bilir ne görüyor orada. Evet. Kardeşlerim hayırlı ölümün alameti kişinin ölüm esnasında şehadet getirmesidir. Anladınız mı? Yani bunu da insanların duymasıdır. Evet. Ölürken Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğuma şehadet eden kimsenin Allah günahlarını bağışlar ve cennetine koyar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ahmet ve İbn-i Mace sahip bir rivayetten naklediyor. Kişinin ölürken alnının terlemesi dedik. Bureyde bin el-Hasib şöyle diyor. Allah ona rahmet etsin. Hurasan'da hasta olan bir kardeşimin ziyaretine gittim. Ölmek üzere olduğunu gördüm. Alnının terlemekte olduğunu gördüm diyor. Ve Bunun üzerine Allahu Ekber ben Allah vesülnü Ali sallallahu aleyhi ve sallam şöyle derken dinledim, müminin ölümü alın teriyle olur tetetiyor. Yani şurada tellemeye başladı mı? Güle güle diyorsun yani.、Evet. Allah hepimizi hayırlı ömrün versin. Ali sallallahu aleyhi ve sallamın vefatını hatırladım. Hadis şerifte diyor ki, cibir kapıyı çalıyor kardeşler. Allah vesülnü buyur ediyor. Diyor ki arkamda biri var diyor. İzin verirse gelecek. İzin vermezsen geri dönecek diyor. Allah teala istilat ve istilan bakıyor. Peki diyor sonra sona yine gelecektir. Rüfika ala istedim diyor. Sen gelsin. Rüfika ala istedim. Allah bizlere ölümü sevdirsin、Amin. ve Rabb'ımıza kavuşturmayı sevdirsin. Çünkü hadis-i şerifle Allah'a kavuşmayı isteyin diyor, seveyim diyor. Bir daha öncekihüfe <gülüyor> yazılmıyor. <gülüyor> Asla. Evet. Allah'ın üzere <gülüyor> kavuşturmaya gittir. <gülüyor> <gülüyor> çünkü bir rivayette Müslüm'ün naklettiği Bukharda'da var. Ağzlarının tadını kesen diyor. Ölümü ne yapın? Çok canan. Çok cananın çünkü lezzetleri ne yapın keser diyor. Düşünün kardeşler. Şimdi bir evden bir cenaze çıktığında insanların yüzü böyle asılır, böyle hep bir böyle kör noktaya baktıklarını, yani hep böyle üzülnendiklerini görün. Aslında öyle mi düşünmüyorlar? Ne düşünüyorlar? Acaba ben şimdi ölsem ne olacak? Aynı olacak. Nereye gidecek? Nereye gidiyoruz? O an için ölümü ne yapıyor insan? O atmosferi hissediyor. Tefekkür ediyor. E şimdi yanımızdaki birinin ölümü bizim ağzımızın tadını kesiyorsa bizim ölümümüz artık lezzet mezzette kalmıyor ki. Öyleyse güzel bir düşünmemiz lazım o ahireti. İyi bir düşünmek lazım. Biz sevdiğimizin, ondan ayrı kalacağımızın artık kavuşmanın mahşere kaldığını artık hissedebiliyorsak O zaman bizim de sevdiklerimizden mahşere kalacağımızın da hesabını yapmamız lazım. Ölümü iyi düşünmek lazım kardeşlerim. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cuma gündüz ya da cuma gecesi ölen her Müslüman muhakkak Yüce Allah kabir fitnesinden azabından korur, onu cennetine koyar. Evet. Burada da tabi Müslüman mümin olması nedir? şartlardır. Cuma günü ölen insanın kavir azabından emin olması. Ama Zekeriya beyaz gibilerinin işte melek ülüm eliye giremez deyip de köpekler de bulunuyorsa de melek giremez deyip evde köpek beslediği gibi deyip ya Cuma günü ölüyor. Ah diyor bak gördün mü bu da gizli evliyalardan bu da cennetlik <gülüyor> evliyası. Öyle Böyle değil bu iş. Böyle değiller. <gülüyor> Ofluğu karıştırmuyor sadece da. Evet, savaş meydanında şehit düşme, şehitin Allah nezini de biliyorsunuz. Altı tane özelliği vardır. Birincisi kanının ilk damlasıyla birlikte şehit ne olur? Mağfiret olur. Cennet yerine görür, kabir azabından korunur, en büyük korkusundan yana emin olur, ona imansızı giydirilir ve kuvillerle evlendirilir, akrabalarından. Yetmiş kişiye de ne yapar? Şefaat hakkı vardır. Allah hepimize şehadeti nasip、Amen. versin. Evet. Rabbimizlere hayır versin.、Amen. Bir daha tekrar diyorum. Şehitin diyor ilk kanının düştüğünde bütün günahları mağfiret edilir. Ebu Kureyre burada. Allah'ımdan razı olsun. Diyor ki sadece kul hakkı müstesna. Bu da diyor aynı diyor bir duvara bir mıh çakılır. İnsan gömlerini oraya koyar ya diyor. ta ki diyor kiminden hakkı varsa onun ruhu cennetin kapısında diyor asılı kalır ta ki onunla helalleşene kadar kol hakkının üstesine şahsi olarak ne kadar günahı varsa o mağfiret olarak diyor. Evet. Aynı zamanda cennetteki yerini ne yapıyor? Görüyor. Görüyor. Kabir azabından emin oluyor ki Allah hepimizi kabir azabından korusun ve en büyük korkusu nedir? Allah'ın rahmetinden beri olma, ondan emin olur. Ona iman suçu giydirilir ve hemen hurilerle ne yapılır? Evlendirilir. Hatta aksi kadınlara huriler gökten seslenir diyor bir rivayette. Senin yanında az bir şey kaldı hani şehit olan, az bir şeyde sen buna eziyet ediyorsun. Fakat yarın mı gelecek benim olacak da az bir şeydi niye buna ezhiyet ediyorsun diye karısına kızar ama karısı bunu duymaz diyor. Rüle bir rivayetde böyle diyor. Yine Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Saliham bir rivayette Allah yolunda öldürülme borç hariç her şeye nedir kefaret olur diyor. Bir cenaze olduğunda kardeşlerim Allah Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Saliham borcu var mı bu adamın diye sorardı. Eğer borcu varsa Onun cenazesi namazını kılmasızdı, siz kılın derdi. Hatta bir sahabe vefat ettiğinde baya bir borcu var, vefat ediyor. Allahü Vüslu Ali sallallahu aleyhi ve sallam,、e, siz kılın diyor, Ebu Musa ile Şahre kalkıyor, Allahından razı olsun. Yalanlısı borç benim, kıl namazımıdır. Allahü Vüslu kay kaybır. Allah bizde de böyle dostlar var sivil. Evet kardeşler. Demek ki borçlu ölme, kulaklı ölme, her ne kadar şehit bile olsa, onun cennete girmesine ne yapıyor? Manolu, tabi onundan helallaşana kadar.、Evet. Şehitliği arzeden yatağında ölse de şehittir diyor. Evet. Allah Resulü Anisi Rasulü Aleyhisselam müstümde gelen rivayette kim diyor ömründe bir sefer? can-ı gönülden şehadeti istemezse yani şehit olarak ölmeyi istemezse and olsun ki o cahiliye ölümü üzerine ölürt diyor. Yani şirk üzerine ölürt diyor. Ve yine hadis-i şerifte Müslüm'de gelen rivayette kim diyor şehadeti can-ı gönülden arzularsa o yatağında bile ölse o şehittir diyor. Ve şehidin sevabını alır diyor. Biliyorsunuz Allah kendisinden razı olsun. Biliyorsunuz. Emir el Mümin'in Ömer bin Hattab, Allah'ın zamanında sahabeler Halit'in girdiği ordu yenilmez, Halit'in girdiği ordu yenilgiliği görmez gibi laflar edince Ömer Ebu Üveyde bin Cerrahi Emir el、e, Komutan tayin ediyor ve Halit'i ne yapıyor? Az dedir ve savaşlara da götürmüyor. Halit yatağında koca karılar gibi ağlayarak vefat edir. Ben diyor, o kadar savaşa gittim ama koca karılar gibi burada、e, zayıflar gibi yatağımda ölüyorum diyor. Allah ona rahmet etsin.、Amin. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam?、Hı. Kişi diyor, şehadeti arzuladığı müddetçi yatağında biliyorsa nedir?、Şey、işte, burada samimiyet yani işlemlik olması gerekiyor. Ha,、şey、Allah bizlere hayır versin. Yine kardeşlerim,、e, tavuğun hastalığından, karın hastalığından öle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şehittir diyor. Yani bunlar da şehitlikle alakalıdır. Ee, biliyorsunuz veba hastalığı hastalıkların en şiddetlilerindendir ki bugün belki günümüzde birçok şey çözüldü ama geçmişte çok can aldı ve hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir yerde veba hastalığı varsa oraya ne yapmayın? Girmeyin. Girdiyseniz de oradan ne yapmayın? Çıkmayın diyor. Ee, ve yine bir rivayetin baş tarafında Ey muhacir topluluğu sizden diyor şu şeyleri yapanlar da hayır namına bir şey ne yapmaz kalmaz diyor. Bu rivayetlerin içinden bir tanesinde hangi topluluk diyor zinayı alenen işlerse Allah onlara öyle bir bela musibet verir ki geçmişte aynı tavun hastalığı gibi onun diyor hastalığın tedavisini aramakla ne yapamazsınız bulamazsınız diyor. Demek ki tavun hastalığında büyük belalardan neymiş? Bir tanesiymiş, işte bu hastalıktan vefat eden de eğer Müslümansa tabi yine nedir? Şehitler, diyor. Yine kardeşlerim hadis-i serifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam boğularak veyahut yıkıntı altında kalan nedir? Şehitler, diyor. Yine Allah Resulü'ndan gelen Aleyhisselatü Vesselam'dan bir rivayette Şehitler beştir diyor. Taun hastalığından ölen, karın hastalığından ölen, su da boğulan ölen, yıkıntı sahibi yani göç kaldında kalan ve Allah yolunda şehit diyor. Bir rivayet dedi çocuğunu doğurarak yani doğururken vesate de kadın diyor. Evet kardeşlerim, Rabbinizlere hayır versin, hayır da hayır maz. Yine hadis şerifte hani burada mesela iman 70 küsur şubedir derken 70'ten kayıtlı olmadığı gibi、e, veyahut da ümmetin 73-40'ı yayılacak değil de、yani、73'te sabit kalmadığı gibi、e, şehit 5'tir sözü de sabit değil, çokluk ifade edendir. Bir rivayette yanarak ölen. Bir rivayette zat-ül cend diye bir hastalıktan bahsediyor aleyhissalatü vesselam. Onda ölen karın hastalığından ölen veyahut karnındaki cenin çocuğu düşürme sebebiyle ölen kadın nedir? Cennette diyor. Yani sadece beşten sınırlı değildir. Yine malı gasp edilirken öldürülen kendini korumaya çalışan nedir? Cennette diyor. Veyahut Veyahut yok yok bir şey yok çocuklarım. Ben sesini tanıdım zanneder. Yine harcilerin öldürdüğü insanlar nedir? Hadis şerifte Allah Resulü diyor ki şehitler diyor. Ee, yine Allah yolunda mücadele ederek vefat eden nedir? Şehitler diyor. Evet kardeşlerim. Demek ki ölüm neticede oruç ne yapılıyorsa mühürlenir artık. Ta ki Arap meydanında. Meleklerin sürüyerek geldiğinde, biliyor musunuz diyor. Bu nedir? Bir koçur, koç şeklinde alaca bir koç şeklinde boynuzdan mı çekilerek gelir bu? Tarnımı vereceğim ben. Ne diyor? Ölüm diyor. Alaca bir koç şeklinde sürüyerek çekilerek gelinir ve melekler der ki diyor. Bunu tanıdınız mı? Herkes korkuyla bakan diyor. Cennetlikler de cehenneminde. İşte bu ölüm, bundan sonra ölüm yok, bundan sonra ölüm yok denir diyor. İşte ölüm bir yokluk değildir. Artık、e, vuslata gidiştir. Buradaki, dünyadaki görevini ne yapmıştır? Tamamlamıştır. Şimdi kardeşlerim, ölüm anında iki durum var. Bu durum uzun bir rivayet. Onu isterseniz nakde diyeyim size. Ee, kişi diyor ölümanın da iken eğer salihlerdense, ölüm veleği ve ona yardım eden melekler diyor en güzel diyor kokularlan bezenen bokçaları diyor alır ve onun yanına gelirler diyor. Onun diyor ona hiçbir mükafat verilmese, hiçbir şey verilmese. Meleklerim o geliş şekli diyor ona mükafat olarak yeter. yeter diyor ve ölüm meleği diyor onun ruhunu en güzel şekilde kabzeder yanındaki görevli olan meleklere verir onlar da güzel kokan o kırk borçlar güzel borçların içine ona alır ve doğru semaya doğru yükselen diyor ilk semaya geldiğinde Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki orda ki görevli melekler ki bu güzel koku nereden geliyor kim bu Görevli melek der ki diyoruz bu falan salih kul dünyadaki görevini hazırladı şimdi bildirdi şimdi Allah huzuruna çıkıyorum gelsin hoş gelmiş salih kul der diyor oradan geçer her katta soru sorulur her katta katta o melek onlara ne apa cevabı verir ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelir、diyor. Allah Azze ve Celle bilmiyen her şey bildiği halde bu kim der diyor. Ordakiler der ki görevli melek de bu falan salih kul götürün ona cehennemdeki yerini gösterin denir diyor. Onlar cehennemdeki yerini gösterir ve derler ki senin yerin buraydı ama salih amel işlevine hasabiyle Allah senin yerini buradan şuraya çevirdi deyip cennetteki yeri gösterilir diyor. Bu cennetteki yerini görür görmez artık heyecanlanır diyor. Ve、Allah Azze ve Celle der ki kolumu tekrar bedenine ya、yani、toprağa iade edin ben çünkü ezelde böyle takdir ettim der diyor.、Sıra. Ve o kuldur bedenine iade edilir. Bu arada da diyor o tabutta insanlarsa onun cenazesiyle uğraşırlar diyor. O şimdi onları gördü ya daha ne bekliyorsunuz beni niye gömmüyorsunuz? Niye beni topraklan baş başa bırakmıyorsunuz der ama diyor kimse duymaz diyor ve onun cenaze namazı kırılır toprağa konduğunda ilk toprak atıldığında iki tane sağından solundan melek paydah olur ve onu tuttururlar diyor kabrini genişletirler gel bakalım Rabbim ki kimin、yani、hangi dindesin sana gelen kitap ne? O der ki, diyor şu şu şu. Biz senin zaten bunları bildiğini biliyorduk derler diyor ve onun kabrini amelin ispatında cennet bahçelerinden bir bahçe gibi açarlar ve gideceklerin o der ki durun ne olur beni geriye bırakın da geridekilerine haber vereyim der diyor. O melekler ona otur otur derler ve gider o diyor o rahatlıklan bir uyur aynı damat uyusu gibi diyor alisılat vesaire. Hani Bir erkekle evlenmek için kızarar, bulur, nazını çeker, yok çeyizliydi neyse fazla uzatır. <gülüyor> Birçok uğraş artık evleniyor. Ah、oh, diyor. Damat uykusuna. Kıyamet kolu ne zaman korktu, ne zaman oldu derdi. Halbuki neler oldu, neler oldu. Eğer o kul facirse, ölüm meleği yine ona, yine gelir. Fakat bu sefer çok korkunç bir surette gelir. Ve leş gibi korkan, kokan torbalarla gelir diyor. Ve ona hiçbir azap verilmese ölüm meleğinin geliş şekli ona azap olarak yeter diyor aleyhissalatü vesselam. Ve onun sırtına vura vura veyahut değişik rivayetlerde bir ölüm anlatırken aleyhissalatü vesselam bu çöldeki bir çöğür dikeninden bahsediyor.、Yani、bizim buralarda yok demek ki. Onu diyor şöyle ağzının içinde soksanız diyor. İyice bastırsanız diyor. Her tarafı diken hava. şöyle bir çevirseniz diyor, bütün damarları tutsa, sonra bir çekseniz diyor, ne yapar? Bütün damarları yırtarak gelir. İşte kafirin ruhunu da böyle çıkarır diyor. Ve bir rivayette yün çubuğuna diyoruz. Yani yün döven diyor, çubuğu vurup da kaldırdığında yün ne yapıyor? Böyle sarılır. İşte kafirin de ruhu diyor, çıkarken böyle bedeni ne yapar? Parçalar diyor. Ve onun Sırtına vura vura o ruhu çıkarılır pis kokan leş gibi kokan o torbalara konur diyor ve göğe doğru yükselir diyor. Allah bize böyle akıbetten korusun. İslam'da、yani. sizlerde kardeşler. Gökteki görevli melekler ki diyor bu leş gibi gelen koku nereden gelir? Bu görevli melekler ki bu falan facir kul yok olsun yok olsun derdi. Ve o görevli melekleri yedi kat yerin altında siccin deresi diye bir deriye ne yapıyor? Onu götürür, cehennemdeki yeri gösterilir ve tekrar bedene iade edilir. Bu başlar diyor, beni nereye götürüyorsunuz? Benim daha yapacak işlerim var. Ben daha namaz kılacaktım. Ben daha hayır işleyecektim. Ama onu hiç kimse ne yapmaz? Duymaz diyor. Allah bizi bu duruma düşürmesin. Sonra kabre koymak diyoruz. Ha burada aklıma bir şey geldi, Şeyh Nakledür kitabında İbn Tirmizi, Allah kendisine rahmet etsin. Bizden bazıları kabir azabını inkar ediyorlar, biliyor musunuz? Biz de diyoruz ki gidince görüyorsunuz da, bakın Yahudiler bile kabir azabını inkar etmiyorlar, biliyor musunuz? Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok değil mi? Şeyh Nakledür bu、e, ne diyorsunuz? felç mi diyorsun? Hayvanların felç olanlarını böyle tahtta verilenlerle getirip yeni böyle kazılmış mezarın yanına koyanlarmış. Kabre ceset girdi mi hayvanlar <gülüyor> hoplar giderlermiş.、Adam、Felçlik falan kalmazmış.、Hmm. Çünkü kabir azabını insanlardan başka her canlı hisseder ve duyar. Hatta hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki a.s. Eğer diyor, ölülerinizi gömeceğinizi bilsem size kabr azabını gösterirdim. Ama hiçbiriniz ölülerinizi kabrına koymazsınız.、Diyor. Onun için diyor, göstermiyorum der. Düşünün yani.、Aynen. Ve diyor, eğer facirse aynı şekilde melekler geliyor, oturtuyor. Otur bakalım. Rabbin kim? Bebebe. Be, be. Peygamberin? Bebebe. Dinin? Bebebe. Birileri bir şey diyordu ama ben de diyordum, dili ne yapmıyor da? Döndü. Münkerler nekir melekleri dediğimiz melekler ki Ali sırati ve sıran diyor ki o facerin diyor、e, boynuyla diyor omuzu arasla diyor bilmem şu kadar sağa açılır uzatılır onlar diyor azap yapmaya başlar vurduktu yerin dibine girer çıkar kıyamet kopana kadar onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur. Hay <gülüyor> Ait iki kelime de geldiği gibi firavun ne yapıyor sabah akşam ateşe sunulur. Ahiretteki ise azabı onun için nedir daha çekilecek diyor. Bu da aynı zamanda kabir azabını inkar edenlere nedir bir delil olan ayetlerden bir tanesidir. Allah bizlere hayırlı ölüm nasip etsin、hmm. kardeşlerim. Evet. Ölüm anında gözler açık kalmıştır. Gözler kapatıracak çünkü Allah Resulü An İslamı es Islam ruh kabz edildiği vakit göz arkasından ne yapar bakardır. Sabitleye düştü mü ayrıtı feriadi vasavidir. Öyleyse gözünü ne yapacaksınız? Resmini çekip yapacaksınız. Evet. Allah bizlere hayır versin. Hı -hı. Yine kardeşlerim ölünün bütün bedenini ne yapacaksınız? Örteceksiniz bir yere alacaksınız. Ali sallāllahu alaihi sallam vefat ettiğinde kendisi yemen kumaşı bir şeyle üzeri tamamen ne yapılmıştır? Örtülmüştür. Evet. Yine Ee, ölünün arkasından ağlamak,、e, isyan olmadığı müddetçe hiçbir sıkıntı nedir yoktur. Burada kardeşlerim ölümden alakalı tabi、e, yaşlı ölüm var, yaşlının, gencin ölümü var. İkisinin acısı da acı acı ama aynı nedir değil. Hani halk arasında mesela adam iyice yaşlanır artır, ya kurtuldu derler. Ama melekler baştan bakıyor tabi. Sondan bakmıyor. Onlara göre kurtuldu oluyor da. Hani yaşlının ölümüne eğer çok iz bırakmamışsa dünyada fazla bir üzüntü ne yapmaz? Olmaz. Yani muhakkak acı acıdır sevdiğine de çok yayılmaz. Ama gencin çocuğun ölümüne herkesle ayrı bir ne var? Bir üzüntü peydaklanır. İşte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kim iki sev, sevdice yani çocuğunu İki ya da üç kaybeder, ona sabrederse, iznin Allah'tan beklerse karşılığı nedir? Cennet dedir. Burada da demek ki babasını kaybeder, sabrederse karşılığı cennet var mı? Yok. Karısını kaybeder, var mı? Yok. Ne diyor? İki ya da üç çocuğunu kaybeder, buna da sabrederse, bunun da karşılığı nedir? Cennet dedir. Allah bizlere hayır versin, taşıyamayacağımız bir yükü. Vermesin kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde müminin imanın nispetinde bela ve musibetleri ne yapar? Artar, yapar. Ne? Artar. Artar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz beş tane çocuğu hayatındayken vefat etti. Altıncısı da kendisinden altı ay sonra kavuştu. Allah bizlere hayır versin. Bu gerçekten、yani、dayanılacak bir şey değil. Gerçekten sabredilmesi gereken bir şey.、Değil. Rabbim bizlere hayır versin ki çocukları da öyle küçük yaşta hepsi vefadeden değil yani. Kışının birisi Osmanlı'nın hanımıydı. Sonra öbürünü aldı. O da vefat etti.、Yani、küçükken değil yani. Küçükken vefadeden ben bir tek İbrahim'i biliyorum. Başka bilmiyorum. Ölüm anında ve musüb anında demin de dediğimiz gibi Bakara suresinin kaçinci ayeti? 70. 70. Açtım bakayım 70. 55 <gülüyor> miydi? 56 miydi?、Evet. Araplar、evet. namaz dokuyor. O müminler başlarına bir bela, bir musüb, bir şey geldiklerinde biz Allah'tan geldik, yine Allah'a dürücüleriz. Ayetler nedir? Sabitli. Bu aynı zamanda istirca sözüdür. İlk hadisesini hatırlayacak olursanız Ayşe annemiz uyuyup kaldığında geriden kervanın arkasından o kalan şeyleri toplayan gelen sahabe Ayşe annemiz ne diyor? Ben diyor istirca sözüyle uyandım diyor. Yani birini tanımıyorsan, orada da duruyorsa, kendisiyle konuşacaksan eğer kazınsa inna lillahi ve inne ile ihracin diye sesli olarak söylediğinde o da ne yapıyor? Halkı veriyor. ondan sonra onunla konuşma bu da bir uçluktur. E、evet. ölen için e, normal bir yaz üç gündür hadis şerifte gelen Allah Resulü Anneselatü Vesselam ölü için üç gün ağlayabilirsiniz onun için yaz tutabilirsiniz ondan sonra yaz yokturdur. Ölenin arkasında kadın kocası için dört ay on gün yaz tutar. Onun dışında yaz ne yapmaz olmaz yarar olmaz. Ama bir kadının eğer hamile ise çocuğunu doğum yaptıysa onun it dediği yasıda ne yapar? Biter. O da ayrı bir gelen nazdır. Yine ölenin arkasından kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin arasında dört husus var ki bunlar cahiliye işleridir ki ve bunları da kıyamete kadar ümmetim terk etmeyecek diyor. Bunlardan birisi nedir? Şanla, şerefle övünme, neseplere dil uzatma yıldızlardan, yağmurlardan yağmasını dileme ve ağıt yakmadır diyor. Ve aleyhissalatü vesselam diyor ki ağıt yakan kadın eğer ölümden önce tövbe etmeyecek olursa kıyamet gününde üzerinde katrandan bir şal var, uyuzdan bir gömlek olduğu halde ayakta bekletilecek diyor.、Evet. Ve bu diyor ki dört şey kıyamete kadar ümmetimin içinde devam edecek. Ben kendi afra balarımdan birinin cenazesine gittim. Yani hiç ummadığım bir şekilde cenaze sahibinin kızı dışarıda erkekler kalabalığız. İçeriden bir ağıt gelmeye başladı, bir maniler söylenmeye başladı. Ben şok oldum. Ya namaz kılan bir insan. Ya nasıl ağıt yapabilir? Gidip de uyardığım halde. Anlamadınız. Hadis-i Şerifleri onlara toprak saçın diyor. Toprağı bize saçtılar yani. Yani hakkı bile söyleme bazen insanların içinde hiç fayda vermiyor. Ne olursan ol. Ne kadar nüfusa sahip olursan ol. İşte Allah Resulü'nün dediği gibi ölene kadar diyor bu ümmetimin içinde yani kıyamete kadar devam edecek diyor. Muhakkak insanların içinde çıkıyor kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Burada bize düşen onu durdurmaya çalışmak. Bizim görevimiz bu. O devam ediyor. O, o kendi sorunu. Evet. Çünkü aleyhissalatü vesselam bu işi yapan, feryadı figan yapan benden değildir.、Diyor. Çok net bir rivayet. Bu harim üstü rivayetidir. Kardeşlerim burada dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi ölümü ilan etmenin yasaklanması var. Yani nay dediğimizde, nay olacağında yayma şeklindeki Ölüm ilanı nedir? Yasaktır. Burada、e, Allah bizlere hayır versin, hayrden hayırmasın. Ölüm ilanının yasak şekli selâ gibi bidat meselelerden. Han、yani、camiye çıkıyor adam ne diyor? Selâ'nın içeriğini biliyor musunuz? Ne diyor Türkçe? Hiç Türkçe'sini düşündünüz mü? Resmen Allah'la mala ediyorlar. Adam bir de uzatıyor, sünatı vesana bir de nameler yapıyor. Manasına bakın, ne o kelime uzatılacak bir kelime? <gülüyor> ne de karşılığı. Biraz daha kelimeleri uzatıyor, uzatıyor. Ondan sonra lan bulağın, beni onlar yiyor, kim ölmüş? Bir türlü anlamıyor. <gülüyor> lan demek ki sesin nerede? Demek ki anlattığın nerede? Bu şekilde ilan nedir? Yasaktır. Yoksa Allah Resulü an, İsrailatı vesana. Mesela bir rivayette bu yetmiş sahabenin şehadeti var biliyorsunuz. Tek tek onların şehadetini ne yaptık? Bildirdi. Veyahut kardeşiniz için kalkın cenaze namazı kılalım dedi. Gıyabında ne yaptık? Necasim'in cenaze namazı kılmıştı. Bunlar da bize gösteriyor ki bidat şekilde yaymadığımız müddetçe birinin ölümüne haber vermekte nedir? Bir sıkıntı yok. Zaten Halk arasında da dediği gibi acı haber tez duyulur. Yani bunuz minareye çıksan istersen hepsine okusan hiç. Hiçbir...